sorusu Yusuf Aleyhisselam kafir hükümette görev aldı. Hatta hazine bakanı oldu bile diyebiliriz değil mi? Hazineleri bana şeyini ver. onları en iyi ben korurum dedi. Dinleyelim inşallah. Kendi aramızda konuşmayı bırakalım arkadakiler. Kendi aramızda konuşmayı bırakalım. Dinleyelim. Bugün sizler Kafir hükümetlerde görev almaya haram diyorsunuz. Bu ikisini nasıl uzlaştırırız? Birinci soru bu zannedersem. Buna biraz geniş cevap vereyim ben. Hem bu soruda verdiğim cevap ne olsun? Diğer bu tip sorulara, bu tip konulara da örnek teşkil etsin. Şu soruyu da sorabiliriz. Necaşi Allah'ın indirdiğine hükmet de diyebiliriz. Mesela وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ min اَلْفِرَاوْ Firavun ailesinden bir adam vardı. Hatta öyle bir adamdı ki bu öyle bir adamdı ki Firavun ailesinden Firavun'a istediği gibi karşı geliyor. Firavun hiçbir şey diyemiyordu. Demek ki adam Firavun'un ailesinden oldukça yetkin mesela kimse polis şefi filan diyorlar. Emniyet İş işleri Başkanı filan diyor. Böyle bir adamdı. Böyle hasıl kelam soruları çoğaltabiliriz. Ne yapabiliriz? Soruları çoğaltabiliriz. Böyle hasıl kelam soruları ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Tüm bunlara tüm bunlara cevap olsun diye bir ön açıklama yapacağım. Arkasından Yusuf Ali'nin meselesine değineceğiz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir kısmı muhkemdir. Bir kısmı müteşabihtir. Dikkat edin. Muhkem ile müteşabi derken neyi kastediyorum? Usulül fıkıhtaki muhkem ve müteşabiği kastediyorum. Usulül fıkıhtaki neyi kastediyorum? Bir oturalım inşallah. Bir oturalım. oturalım. Yani çok rahatsız verici bir ortam oldu. Gir çık, gir çık, gez. Cidden ben rahatsız oldum yani. Bilmiyorum yani gelecek hafta farklı yapacağız. Saat birde başlayalım derse ona göre yani birden sonra alınmayacak inşallah. Tamam. Çok rahatsız verici bir ortam oldu. bire kadar gelen geldi gelmeyen yapacak bir şey yok. Tamam mı? Evet devam edeyim ben kaldığım yerden. Kapıyı örtün abim orayı örtün. Bir şey daha buna benzer peygamber efendimiz hepsini anlattı hepsine bir cevap vereyim yani bu vereceğim cevap cami olacak biraz Kur'an'ı bir dinleyin şimdi bir kısmı muhkemdir bir kısmı nedir müteşabıhtır muhkem ayetleri konuyla delaleti kesindir nedir konuyla delaleti kesindir muhkem ayetleri konuya delaleti kat'idir yani Allah subhanetelah domuz eti haramdır diyor. Onu yemeyin diyor. Domuz ne olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Etin ne olduğunu anlıyorsunuz. Yemek fiilini anlıyorsunuz bitti. Hiçbir şüphe var mı? Ayeti anlama noktasında yok. Bu nedir? Buna muhkem denir. Ayetin hükme delaleti nedir? Muhkemdir. Bu ayet bu meseleyi anlatmak için indirilmiştir. Domuz etinin haramlığıyla ilgili ayet niçin indirildi? Domuz etinin haram olduğunu beyan etmek için indirilmiştir. Buna ne denir? Muhkem denir. Bazı ayetler müteşabih'tir. Nedir? Müteşabih'tir. Yani farklı manalara çekebilirsiniz. O manaya da benzer. Ayetin içeriği. Buraya da benzer. Buna da benzer. Buna da benzer. Ayet asıl bu konuyu anlatmak için indirilmemiştir ayet bu konuyu anlatmak için indirmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de muhkemin peşine gidersiniz, düşersiniz. Müteşabihleri muhkem ışığında ne yaparsınız? Anlarsınız. Anlaşıldı mı? Olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum. Muhkem kesindir. Ondan kesin bu anlaşılır. Başka bir şey anlaşılmaz. Müteşabih'ten başka bir şeyler de anlaşılabilir. Şimdi bunu söyledikten sonra Allah subhane ve teala kesin kat'i da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafir olduğunu, zalimlere meyletmememiz gerektiğini, yoksa bize ateş dokunacağını, zalimlere kesinlikle itaat etmememiz gerektiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zalim idarecilere, kafir değil, zalim idarecilere, vergi memuru olmamamız gerektiğini hadisinde beyan etmiştir. Allah subhanahu ve teala Kasas suresinde Musa aleyhisselamın dilinde bu bir daha suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım ayeti vardır. Selef bu ayette bir valinin bir valinin elbisesini dikmek bile zalimlere yardım etmektir. Şeklinde anlamış. Açın tefhümün Kur'an'dan bakın rivayetler var orada. Yani kafir hükümetlerde çalışmanın zalim hükümetlerde görev almanın haram olduğu muhkem ayet ve hadislere nedir? Sabittir. Onlarca ayet onlara itaat etmememiz, onları dost edinmememiz onların peşinden gitmememiz onları mevla edinmememizi bize bildirir. Onlara destekçi olan onlardandır der. Onların sayısını artıran ondandır der. Muhkem ayetlere, muhkem hadislere baktığımız zaman biz ne yaparız? Şunu görürüz ki bir, zalimlerin yanında görev almak kesinlikle ama kesinlikle nedir? Haramdır. Bu haram şirk boyutuna da ulaşabilir, ulaşmayabilir. Ama kesinlikle haramdır. Bunu söyledikten sonra, Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına bakıyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Tüm kıssayı düşünün. Tüm kıssayı düşünün. Zalimlerin mekanında, onların yanında görev almak üzerine indirilmiş bir kıssal. Bunu mu anlatmaya Ha Demek ki Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının konuyla alakası nedir? Müteşabihtir. Bundan dolayı müteşabihi ne yapacağız? Muhkeme göre anlamaya çalışacağız bu bir. İki yani ben buna biraz usulü cevap verdim. Usul açısından. Şöyle basit bir örnek vereyim. Şöyle basit bir örnek vereyim. Şimdi benim size kesin bir sözüm var. Kapıyı örtelim inşallah. sözü benden 5 kere 10 kere duydunuz bu sözün tevil edilme imkanı yok mesela Allah yolunda cihad hakkında bana soru sordunuz ben dedim ki şu an Suriye'de cihad etmek kesinlikle farz-ı ayındır Suriye ismi geçiyor bak oradaki iman ehline yardım etmek bütün müminlerin üzerine farz-ı ayındır bak orada lafzı geçiyor ve bunlar ilgili defalarca sordunuz. Oradan bir arkadaş dedik. Hocam bir param var Suriye'ye gönderebilir miyim? Çok iyi olur dedim. Bir başka derste oradan bir arkadaş Hocam Suriye'deki cihadın hükmü nedir? Dedi. Farzay'ındır dedim. Benim Suriye'deki cihadı desteklediğim Muhkemdir değil mi? Şimdi size bir ses kaydı geldi elinize. Tamam. Bu ses kaydında Murat gezinler diyor ki Tamam. Kesinlikle bu savaş bir cihat değildir. Bu savaşa katılmak haramdır. Bunu desteklemek haramdır. Bu farz-ı değil, farz-ı kifaya bile cihat değildir diye bir ses kaydı geldi. Ne anlarsınız? Demek ki Suriye'deki cihattan bahsetmiyor. Başka yerde bir savaş var ondan bahsediyor değil mi? Bunu anlarsınız. Niye böyle anladınız? Çünkü benim ikinci sözümü birinci sözümün ışığında anladınız. Anlaşılı değil mi? Ha bu usul açısından usul açısından bir açıklamaydı. Yusuf Aleyhisselam meselesine geçince birincisi Yusuf Aleyhisselam'ın kafir idarede tam anlamıyla yetki sahibi olduğu Allah'ın ayetiyle sabittir. Yani Yusuf Aleyhisselam memur değil, bizzat amirdir. İşte diyor biz böylece Yusuf'u orada temkin kıldık. Ne yaptık? temkin kıldık. Mekke'de ifadesi geçiyor. Yani oranın sahibi yaptı. Orada dilediği gibi hareket edebilirdi. İşte İslam öleması bir. Sadece bu kayıtla dilediğin gibi hareket edebilme imkanın varsa, güç ve kuvvet sahibi ise emir alan değil, emir verense böyle görevlerin kabulün caiz görmüştür. Bunun halde kesinlikle haramdır. Bu birinci cevabımız. İkinci cevabımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim dahi olsa ne? zalim dahi olsa onların yanında polis olmayı vergi tahsildarı olmayı yasaklamış mı? yasaklamış geçmiş ümmetlerin şerati bizim şeratimize muvafık sağlanır bizim şeratimize muvafık değilse neskedilir söylenir böyle de cevap verebiliriz 3. Yusuf Aleyhisselam zamanındaki melikin kafir olduğunun delili nedir? var mı delil? Yusuf Aleyhisselam'la konuştuktan sonra kafir olduğunun delili yoktur. Bilakis Müslüman olduğuna dair işaret vardır. Ki Mücahid'in de görüşü budur İmam Mücahid'in. Yusuf diyor onunla uzun uzun konuştu. Yusuf onunla uzun uzun ne konuştu? Yusuf ne konuştu? Oturup da yarenlik yapacak halleri yok ya, değil mi? Uzun uzun konuştu. Onunla uzun uzun konuştu. Arkasından ne oldu? O dedi ki Bugün sen bizim yanımızda güvenilir bir yere sahipsin. Eğer diyor daveti kabul etmeseydi diğer kafirler gibi derdi. Seni ya yurdumuzdan çıkartacağız ya da taşlarak olur. Demek ki daveti, öldürmüş, daveti kabul etmiş diyor. Bu da bir iştahat. Çok kabul edilebilir bir yanı yok ama bir iştahat. Bundan dolayı Allah'ın kat'i emirleri varken Allah'ın nesi varken? Kat'i emirleri varken Konuya delaleti kat'i ayetler varken müteşabihlerle delil getirmek nedir? Kesinlikle caiz değildir. Bu konuda söyleyeceğim budur. Bu konuda özellikle ilk başta söylediğim müteşabihi muhkemle beraber anlamak, olan, zannî olanı kat'i olanla beraber anlamak şeklinde düşünün. Mesela biraz daha uzatayım konuyu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ayet ve hadis e, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerde ayet yok. Hadislerde şirk ve küfür olmadığı sürece günahkar bir Müslümanın Allah'ın rahmetiyle veya şefatiyle direkt cennete girebilir. Ama bu yoksa günahkar Müslüman cezasını çekecek cehennemde oradan tekrar ne yapacak? cehennemden çıkacak, cennete gelecek değil mi? Ehl-i itikadı budur. Ama Allah subhane ve teala Kur'an'da defalarca diyor ki cehennemden çıkış yoktur diyor. Ne yoktur diyor? Oradan çıkış yoktur diyor. Mesela birçok günahkardan için ne diyor? Bela men kesebe seyyye Kim bir kötülük işlerse ve bu kötülük onun etrafını kuşatırsa onun yeri ebedi cehennemdir diyor. Resulullah kim böyle böyle yaparsa diyor kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan ateşten çıkamaz diyor. Cennete giremez diyor. Nasıl anlayacağız? İşte bak bunların hepsi müteşabih'tir. Bizim asıl ilkemiz nedir? Asıl ilkemiz şudur. Müslümanlar ebediyen cehennemde kalmayacak. Bitti. Müşrik de cennete giremeyecek. Asıl kayda bu. Bütün ayet ve hadisleri bu göre ne yapacağız? Yorumlayacağız. Resulullah diyor ki kim Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse cennet ona vacip olur diyor. Müşrik Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etse cennet ona vacip olur mu? Olmaz. Kur'an'ı inkar eden, melekleri inkar eden bir adam, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik olsa cennet ona vacip olur mu? Olmaz. Demek ki Kur'an ve sünneti anlarken kat'i naslarla kaideleri koyacağız. Naslarla kat'i naslarla kaideleri koyacağız. Onun haricinde on naslara muhalif gibi gelen bütün ayet ve ona göre ne yapacağız? Tebil edeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu birincisi. İkinciye gelince tabutu red